Herkese, herkese merhaba hem Ziminde canlı yayındayız yayın masamızda Feryal Kabil var ben Rauf Kösemen bugün ortağım Damla Özlüler stüdyoda değil e, ama bir konuğum var e, konuğum Batuhan Aydagül eğitim reformu girişimi direktörü e, dostum Batuhan Aydagül ben Batuhan diye sesleneceğim izninizle Bugün konuşacağımız konuysa 2004 yılından beri yapılan 14. 14. sade bu hafta sonu toplanacak olan eğitimde iyi örnekler konferansı iyi örnek avcılığı diye bir başlık koyduk iyi örnek avcılığı üzerine konuşacağız. Butan zaten bu tür programlarda oldukça deneyimli birisi olduğu için çok az soru sormayı düşünüyorum. Kendisi ne anlatmak istiyorsa bize bu mesele üzerinden ilerleyecektir. Önce Konferans fikrinin başlangıcından başlayalım. Toz ve gaz bulutundan. Ama o toz ve gaz bulutu çok hayırlı şeyler yaptı. Onu da dinleyeceğiz Hı. konuşma sırasında. Ah, rauf, tünaydın sevgili <gülüyor> dinleyicilerimizde 2003 yılında eğitim reformu girişimini kurarken yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bir danışma kurulu toplamaktı yani ne yapsın, eğitim reformu girişimi sorusuna cevap arıyorduk. E, o toplantıda ilginç bir e, olgu gözüme çarptı. E, böyle farklı zamanlarda farklı kişilerin e, beraber oturduğu bir düzen vardı ve çoğu zaman birbirleriyle paralel işler yapanların bile birbirlerinin yaptıklarından haberi olmadığını fark ettik. Bu benim bayağı ilgimi çekmişti ama. Sadece benim değil, oradaki birçok insanın bu aramızdaki iletişimsizlik, birbirimizi bilmemek yönündeki durumumuz baya hani nasıl oluyor da böyleyiz. Merakını ve sorusunu uyandırmıştı. Bu beni enteresan bir şekilde 2003'ten yani 2003'te bunu yapıyoruz, şöyle bir 5-6 yıl geri götürdü. Çünkü o zamanlarda ben yine başka bir başlık şapka altında eğitimle uğraşırken. Chicago'da bir, iki yıl üst üste bir konferans serisine katılmıştım. O konferans serisinde de öğleden önce ana konuşmacılar olmakla beraber... ...öğleden sonra dünyadan gelen yer ayırmışlardı. Öyle beraber yan yana, hatta başlığı da 21. yüzyıl için, öğren 21. Yüzyıl için öğrenmekti. O format nedense yer etmiş. İşte 5-6 yıl sonra bu tür bir gözlem ve... ...aramızda konuştuğumuz zaman ihtiyaç olduğuna karar verdiğimiz bir durumla birleştiği zaman... ...biz buna bir şey yapalım dedik ve yaptık İşte o yaptığımız şeyde aslında eğitimde iyi şeyler oluyor. Biz de o danışma kurulunda bunu gördük. Davetli birçok kişi ya da kurumun gayet önemli işleri vardı ve fakat birbirlerinin haber ...yani küçük bir grupta da bunlar bilinmiyordu... Eğitim camiasının genelinde de bilinmiyordu, onun için biz de dedik ki şeyden de kaçındığımızı çok iyi hatırlıyorum çünkü aslında bunun İngilizcesi... best practices conference'dir. Evet. Biz en iyi demek istemedik yani hop o kadar iddialı olmama gibi bir şeyimiz var ilk günden beri iyi eğitim iyi örnek konferans dedik ve ilk yıl olmasından dolayı hem bir çağrıda bulunduk Milliyetim camiasına iyi örnek avcılığına çıktık hem de yine ilk yıl olması açısından tanıdığımız bu iyi yönetlere siz de da dedik aslında bana göre 14 yıllık konferansın belki de en böyle e, içinin dolu olduğu tabi ölçük olarak çok daha küçüktü konferansı e, 2004'te gerçekleştirdik Ocak ayında Ocak ayında yaptığımız tek konferansı ondan sonra bir daha Ocak ayında yapmadık çünkü e, havanın kar yağacak mı yağmayacak mı stresinin Gereksiz bir stres olduğunu <gülüyor> karar verdik. Bir de öğretmenler hazırlanmak için vakit harcıyordu ve... ...o gün aslında ilk defa... ...yola çıktık. 2004'te yaptığımız, Ocak ayında yaptığımız konferansla. Ve... ...şunu fark ettik ki gerçekten... ...iyi... iyi yani ...çok eleştirdiğimiz alanlarda bile ki... ...eğitim bunların başında geliyor. Her zaman iyi işler yapılıyor. Bir ara durmak... ...bu iyi örnekleri görmek... ...sahiplerini... ...takdir etmek, onların da göründüğünü onlara hissettirmek ve bir paylaşım ortamı sunmak aslında bu ülkenin çok ihtiyaç duyduğu bir şeymiş. Evet sonra e, yerel örnekler ortaya çıktı. E, hatta şeyin yani devletin kurumlarının da Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yaptığı örnekler ortaya çıktı. Bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Aslında eğitim reformu girişimi adından da anlaşıldığı gibi eğitimde reform için yola çıkmış evet. bir e, oluşum. Bu reformu hangi payandaları kullanarak yapacağının da bir arayışı sanki bu iyi örnekler. Tabii. Ee, bizi besledi çok. Ee, bizi, besledi, bizi beslemesinin de aslında en önemli nedeni e, öğretmenlerle bir araya getirdi. Şimdi ERG, Eğitim Reformu Girişimi e, biraz daha bir düşünme kuruluşu, düşünce kuruluşu e, karakterine sahip. Bu haliyle diğer düşünce kuruluşlarına baktığınız zaman akranlarına... ...çok fazla böyle sahaya... ...çıkmak, sahaya inmek... E, ...hani... ...orada yararlanıcılarla... ...bir ilişki kurmak... ...gayesini göremezsiniz. Şimdi bu da ziyade saha da çalışan... ...STK'ların yaptığı iştir. Büyük operasyondur bir de yani. Sizin Aa, şey de öyle, İÖK'te öyle bir... Tabii. ...büyük operasyon. Ki onlarınkine göre bizimki yine... ...en azından bir günlük olması itibariyle... ...ya da topladığın zaman beş günlük... ...bir etkinlik olması itibariyle öyle. ama... ...arkadaki iş mesaisi yine yüksek. Fakat... Bizim gibi hani fil kulede oturma riski olan e, ki eğitimle ilgili bir söz söyleyecekseniz bunu o risk e, ki çok daha dikkate almanız gerekiyor. Çünkü hani ayakları yere basmayan laflar etmemek lazım. E, yönetler konferansı bize e, o fırsatı verdiği için çok değerli aslında. Yani ERG'ye değeri bizi öğretmenlerle bir araya getirdi. E, bu 14 yıl içerisinde çok... ...değerli e, öğretmenlerden dostlar edindik. Artık dost diyebileceğimiz arkadaşlarımız var. E, Konferansının e, farklı şapkalarını... Yani ...sunum yapmaktan moderasyona, hakemlikten yürürlüğe... ...yerel çalıştayda e, e, katılımcı olmaktan... ...kendi iyi öykünü düzenlemeye kadar giden bir yolda... ...çok farklı başlıklarda bu öğretmenler bizimle e, buluştu. E, onlara bir buradan selam edelim. Çok farklı illerden öğretmenler bunlar Dolayısıyla Hani bir yandan Neredeyse bir camia Olabilme potansiyeline Sahip ama o potansiyelde işte lojistik nedenlerden pratik nedenlerden Operasyonel zorluklardan Hiçbir zaman çok da fazla Kullanamamış bir Durumda kaldık birbirimizi hani Bağımız güçlüdür Ama hani biraz eski dostluklardaki bağlar gibidir Senede bir defa belki karşılaşırsın ama o bir senede bıraktığın yerden devam edersin. Ee, bizim memlekette galiba şöyle bir şey var. Biz öğretmenleri kahramanlar olarak görmeyi severiz. Yani o e, idealist insanın bizim hayatımıza değmesi ve bizi değiştirmesi e, meselesi üzerinden de gidiyor biraz galiba. Ama bu kahramanların çoğalmasına geldiğinde böyle bir hayalimiz olmuyor. Genelde bir okulun bir tane kahramanı olarak hayal ederiz. ...benim YÖK'te gördüğüm şeylerden birisi... ...kahramanların çoğalması yani... ...bir grup, e, bunun beraber çalışan bir grubun... kahraman haline gelmesi... ...hatta bir okulun, bir bütün olarak... ...bütün sistemini... E, ...birlikte çalışarak düzeltebilmesi... ...öğretmenler arasındaki iletişimin düzelmesi gibi... ...ekstra aslında sadece... ...örneklerin anlatılmasına değil... ...öğretmenler arasındaki ilişkinin... hani ...biraz daha ileri gidersek... ...belki örgütlenmenin yani... E, ...bir kurumsal örgütlenmeden söz etmiyorum ama... ...temastan söz ediyorum başlangıcı anlamına da geliyor yanlış mıyorum diyorum aslında e, Konferansı'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi bir e, başka bir tanesi akran öğrenme ortamları sunmasıydı e, ve hiyerarşik olmamasıydı e, çünkü bizim ülkemizde öğretmenle kurulan ilişki e, bir yandan da hiyerarşik yani e, öğretmene yalnızca mesela müdür ya da müfettiş e, eğitim verebilir gibi bir algı vardı zamanında. E bu hiyerarşi tabii iyi bir yetişkin öğrenme ortamı da sunmuyordu ki bence hala da sunmuyor yapıldığı zaman. Bir konferansı o hiyerarşi yıktı. Yani çok rahatlıkla bir öğretmenin bir başka öğretmene yaptığını paylaşabileceği, niye yaptığını, yaparken nelere dikkat ettiğini ...değerlendirdiği zaman sonuçlarının ne olacağını... ...gösterebildiği bir fırsat sundu. Öğretmenlerin benimsemesi ki... ...bu benimsemeyi nereden görüyoruz? <gülüyor> Her yıl artan katılım sayılarından... ...sonuçta bir kontenjan var, bir yere kadar artabiliyor... ...ama bunun devam etmesinden... ...İYÖK'ün öğretmenler... ...nezdinde ve eğitimde bir heyecan... ...olarak beklenmesinden... ...işte başvurular ne zaman açılacak... ...ne zaman sonuçlar belli olacak... ...katılımcıların heyecanı keza... ...bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman... ...öğretmenlerin... ...aslında evet... ...birbirine dokunmasına izin veriyor. E, şey de var... ...bir para, parantez açarak ekleyeyim... ...sonrasında verilen... E, ...geri dönüşlere, tepkilere bakıldığı zaman da... ...yani şunu izleyemedik... ...paralel olmasaydı keşke izleseydik falan... ...en çok şeyler izleyememek üzerinden kuruluyor. Yani bu bir e, yüksek bir itibar göstergesi aynı zamanda. E, evet. Biz de tabii hani bir yandan... ...onları tahmin edememiş oluyoruz. Doğru. Ama bir yandan da... E, ...hani bu... Biraz aslında şimdi şunun farkındayız. Biz orada öğretmenlere sunduğumuz 45 dakikada 50 dakikada ya da atölyelerde 2 saatte hani öğretmenin dönüşmeyeceğini farkındayız. Ama zaten amaç da o değildi. Amaç bir pencere açmak öğretmenlerin zihninde dünyalarında. Ve o pencereyi açtıktan sonra da aslında ilgisi ve merakı olanların devam edebileceği bir fırsat sunmak. Evet. Biz hep öğretmenin iç motivasyonunun mesleğini icra etmesi için çok önemli bir faktör olduğuna inanıyoruz. Dışsal motivasyonlardan ziyade. E, hani içsel motivasyon çok önemli. Zaten iyi ökte o açıdan tamamen e, hani içsel motivasyonlarla hareket eden bir şey. Hani olabilecek en büyük ödüllendirme iyi ökte sunum yapmak. Onun dışında hani hiçbir şey yok ki. Hani iyi sunum yapmanın da kamu açısından bir e, ekstra puan değeri olduğunu zannetmiyorum. Ancak sarılıyorlar. İşte hep şeye geliyoruz. Bazen yararlanıcıyı katılımcı yaptığınızda kendisini alan olmaktan aynı zamanda veren olma ya dönüştürme alanını açtınız ve bunu desteklediğinizde genel olarak kalkınma ama özel olarak sosyal değişim ya da öyle yaptığınız iş bambaşka bir hal alıyor. Biz bunu şu son dönemde çalıştığımız öğretmen anında da çok yakından görüyoruz ki bu sivil sayfalar bloğunda bugünkü yazımda da biraz buna değindim. Hani biz olarak sosyal değişimi göğüsleyebilmek. İyi Örnekler Konferansı bence en azından benim için bunu yapabildiği için çok kıymetli. Bizim kendi yararımız öğretmenlere dokunabilmekte ama öğretmenler açısından yararına baktığında birbirlerine dokunabilmeleri... Ve hani Türkiye'de az etkinliğe nasip olan bir e, öğretmenlerin beklediği ve hani gitmek için sabırsızlandığı etkinlik olabilme ayrıcalığına sahip olmaktı. Ee, biraz şeylerden söz edelim mi? Teknik bir şey olacak ama yıllara göre katılımcı sayıları veya e, sunum yapmak için başvuran öğretmenlerin sayılarındaki artış, şu anki kontenjanlar. Bunlar üzerine biraz bilgi verelim. İlgilenen e, dinleyicilerimiz olacaktır. Ya... Bu Şu, yıl kaçırmış olabilirler ama gelecek yıl. Şimdi seni genel olarak e, Sabancı Üniversitesi'nde yapılıyor, e, kampüste. Tuzla'da. Tuzla'da. Tuzla e, sosyal e, Sabancı Gösteri Merkezi var, SGM. Orada açılış yapılıyor. E, Sen Sosyal Bilimler Fakültesi'nde de paralel oturumlar. Dolayısıyla hani bizim zaten bir sınırımız var, kontenjan sınırımız e, ve bunu ancak 1000-1200 kişiye kadar e, estete biliyoruz. Son 3-4 yıla baktığımız zaman 1000 kişinin 100 artı 100 fazla eksiği diyebilirim. Yani 900'de 1100 kişi arasında geliyorlar. Mutlaka bunların hepsi her oturuma katılmıyorlar. Gün içinde bazı saatlerde daha pik yapıyor bu rakam. Bazı saatlerde düşüyor. Başvurular da geçmişte aslında 800'de 1200 arasında. Yani bu şu demek. Türkiye'den... Ee, ...öğretmenler, eğitimciler ki... Konferansı'nın başka bir özelliği... ...öğretmen olmayan ama e, okullarda çalışan... ...STK, kamu... E, ...yerel belediye ya da eğitimcilere de açık. 800 ile 1200... ...başvuru alıyorduk. Ee, bu sene bu başvuru... E, ...biraz 15 Temmuz sonrası... ...Milliyetim Camiası'ndaki... E, açıkçası yaşanan e, Hani sıkıntılardan dolayı bir 500'e kadar düştü hı hı. ama hani bu ortamda 500'ün bile kıymetli ve değerli olduğunu Hatta daha da kıymetli olduğunu düşünüyoruz e, o zaman kabul edilen de her zaman işte 60 70 75 80 başvurudur yani genelde yüzde 10 Hatta%e 8 civarında e, bu çok Bu arada e, özenli bir süreçle Evet e, süreçten geçiyor yani Hakemlerimiz var. Ön, ön elektronik başvuru, sonra evet. hakem değerlendirmesi. Hakemlerimizin önemli bölümünün geçmişte İNL e konferansında sunum yapan, hakemlik yapan kişiler olduğunun altını çizelim. Yani o katılımcılık aslında gönüllü olarak biraz da öyle devam ediyor. Arkasından her alanda aç, özel alanlar açıyoruz. İşte bu yıl açtığımız alanlar arasında ayrımcılık var, okul öncesi eğitim var, e, beden eğitimi ve spor açtık ilk defa. E, duygusal ve sosyal öğrenme e, ve köy okullarında e, öğretmen olmakla ilgili bunların kendi özel jürileri oluyor. Er, seçici kurul diyoruz aslında. Üçer kişi e, ama şu, hiçbir zaman mükemmeli yakalayamıyoruz. E, hani o da bence gerçekçi değil ama en azından biz hakkını verdiğimiz bir süreç yaşadığımızı bildiğimiz için genellikle de iyi örnekler geliyor. E, biraz şey ihtiyacı var Rauf. Onu sen de bizimle beraber yaşıyorsun değişim talebi ihtiyacı Biz onu özel özellikle içerikle vermek istiyoruz Örneğin bu seneki açılış oturumunda daima muhabbet inadına muhabbet e, teması üzerinden Aslında baktığın zaman bunun eğitimde ne işi var diye bir sorabileceksin. ama bence hani eğitimde çok işi olan e, bir açık oturumla başlayacağız bir e, sohbetle başlayacağız bu e, Gün boyu da yine farklı konularla biz bunun ilginç hale getirmek istiyoruz. Ama senle biraz önce de konuştuğumuz gibi... ...geleceğe yönelik yeni vizyonlar çizmek... ...demin bahsettiğim ama altını dolduramadığımızı düşündüğüm bu bir camia olma... Yani ...eğitimde, yönetler konferansına katılanlar, mezunlar... ...birbirimizi nasıl daha sıkı tutarız, nasıl destekleriz... ...buradaki öğrenimi nasıl daha fazla kamuyla kamuoyuyla paylaşabiliriz... ...bu sorular bizi bekliyor... Her, ...her Mayıs'ta konferans bitirince... ...bu soruların farkında oluruz ama... ...sonra üzülerek bir öz yapayım. Diğer işlerin... ...koşturmasından bunlar hep arkada kalır. Dolayısıyla öyle bir... E, ...heyecanlandıran bir... ...arayış süreci de hep var önümüzde. Ee, bir ücret ödeyerek... ...geliyor katılımcılar, izleyiciler. Evet. Ee, şu anda... E, ...izleyici için kontenjan açık mı? Ee, şimdi şöyle... ...bugün değil, dün kapandı. Fakat... ...bir politikamız var. Ee, Sabancı Üniversitesi Tuzla'da. Ben katılmak istiyorum... diye Tuzla'ya gelen hiç kimseyi kapıdan çevirmiyoruz. Güzel. Bu zaman, buradan o çareyi da ...yapmış olalım o yani, Katılmak e, isteyen öğretmenlerimize. Evet, zaten hani... E, ...cumartesi, bir cumartesi... ...gününün tamamını... E, ...Tuzla'da geçirmek isteyecek... E, ...öğretmen sayısı... E, ...bütün öğretmenlerin... ...hayatlarındaki şeyi düşündüğün zaman... E, ...program yükünü ki bizimkin... Yani daha da yoğun onların çünkü ikinci işleri çoğu zaman olabiliyor. E, açık yani gelenlere, yani Sabancı'dan sesine gelenler orada kayıt e, ücretlerini ödeyerekten eee online kayıt yaptırmamanın bir 5 liralık <gülüyor> şey oluyor, maliyeti oluyor ama e, bunu da şöyle kendi yani biraz büyük bir operasyon. Ne kadar ödeyecekler? E, Sanıyorum 40, 40 80 ya 45 80. Evet. Yani, yani 45'te 90 olacak. 40'ta 80miş. E, Ha, bu da yani Sabancı Vakfı destekliyor. Konferansı e 14 yıldır. Sabancı Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Ama Sabancı Vakfı'nın üstüne bizim masrafları karşılamak için, bütçeye ihtiyacımız olduğu için e, bunu yıllardır, bayağı uzun süredir öğretmenlerle paylaşıyoruz. ya yani yüzlü bir miktar olmasına rağmen bize payı çok fazla. Evet. E, şimdi iki tane e, şey geçti, söz geçti. Biri sivil sayfalar. Sivil sayfalar Org adres. Sen evet. orada düzenli yazıyorsun. İki Eğitim... haftada bir. İki haftada bir. Düzenli ama. Evet evet. <gülüyor> Eğitim politikaları üzerine yazıyorsun genellikle. Eğitim ve seviye toplumun kesiştiği noktadan yazıyorum. Evet. Ee, bunu dinleyicilerimize söylemiş olalım. Oradan seni takip edebilirler. İkinci e, geçen şey öğretmen ağıydı. Bu da e, o öğretmen.org e, adresinden takip edilebiliyor. Bu platform bireysel ve mesleki gelişim için besleme ve etkileşim ortamı diye tanımlıyor kendini. Öğretmenlerin bir araya geldiği eğitim reforma girişimli ve Atölye İstanbul'un da kolaylaştırıcılık yaptığı diyelim bir ortam. Bunu da izleyebilir dinleyicilerimiz. Özellikle bundan haberi olmayan öğretmenlerin izlemesi ve toplantılara gelmeleri çok Aynen. iyi olur diye düşünüyorum. Ki orada da katılıma açık etkinlikler var. Özellikle öğretmenler için. Hatta bir tanesi geçen pazar günü yapıldı. Bir öğretmen bir disiplin serilerine başladık. Bir öğretmen bir mimar. ...bir araya geldiler, bir atölye yaptılar. Studio X'de yapıldı bu. 14 Mayıs Pazar günü ikincisi yapılacak. Birinciye gelmeyen ama buna katılmak isteyen... ...özellikle öğretmen olan... ...ya da hani geçmişte öğretmenlik deneyimi olan... ...bireyleri, dinleyicileri... ...buna davet ederiz. Formatı nasıl bunu? Bu bir atölye. Bir öğretmenle bir mimarın... ...herkes için mimarlık... Sivil toplum girişimi var dernek ol olmadığını evet. bilmiyorum ama. Onlarla bir öğretmenimiz bizim bireye geldi. Şirin öğretmen. Ve bir atölye hazırladılar. Fiziksel mekanla öğrenme ilişkisi üzerine. Fiziksel mekanla birey üzerine bir atölye çalışması yapıyorlar. Hı hı. Ee, amacımız daha fazla öğretmenlerle işte farklı disiplinleri. Bir öğretmen bir tasarımcı olur. Bir öğretmen bir dil bilimci olur. Hatta bir öğretmen bir dil bilimciyi Tokat'ta bir araya getireceğiz. Ee, tokat'ta özellikle köy okullarında çocukların Türkçe... Okuma yazma öğrenmesiyle ilgili süreç çok sancılı geçiyor duyduğumuz kadarıyla. Buna yönelik bir atölyemiz olacak. Bir de şeyi de söyleyelim. Eğitim Konferansı'nın da e, web sitesi eğitimde .org. Ork, evet e, Oradan da konferansla ilgili bugün ya da geçmişteki yetkinliklere dair bilgi sahibi olabilirler. E, evet. E, hatta şey e, adresi de alıp Tuzla'ya gelmelerini bekliyoruz. Tabii. Evet. ...şeyle ilgili iyi Örnekler Konferansı'nın... ...şimdi 14. yılındayız ya. Evet. E, bizde sihirli dönüm noktaları vardır. işte Aynen. 10. yıl, 15. yıl falan diye. E, biraz söyledin gerçi hani yeni arayışlar içindeyiz diye ama... ...somut bir şey var mı 15. yılla ilgili konuşabileceğin... ...yoksa sadece bir vizyon mu paylaşabilirsin bizle? Yani somut... ...gitmek istediğimiz... ...mesela biz bize gelen başvurulara... E, ...çok detaylı geri dönüm veremiyoruz. E, bu da bizi zor durumda bırakıyor. Çünkü aslında bazı başvuruların hani... Ön, hakem ya da seçici kurul sürecini geçememesinin ardında çok kolay iyileştirilebilir e, noksanlar oluyor. Bunların verilebileceği ama bunların gönüllü olarak verilebileceği ö, camia içerisindeki etkileşimin aslında konferansa hazırlık ve sonrasıyla e, tamamlanacağı ve hatta zenginleştireceği bir hayal var. E, daha fazla yerel inisiyatifin e, rol oynaması Konferansın genel TEDx'ler TEDx gibi düşün. Eğitim yaprak konferansı EXTE. Yani bunu düzenlemenin formatını, iş modelini, e, kağıt e, şeyini do doküman yükünü paylaşıp hani biraz isteyenlerin kendi konferanslarını yapabileceği gibi bir şeye gitmek. Buralarda geziniyor diyeyim ama biraz önümüzdeki süreçte bunu ...üzerine koymayı umuyoruz. Şey üzerine konuşmuştuk hakikaten. Ee, başvuran ve başvurusu kabul edilmeyen... E, ...öğretmenlerin bunun nedenlerini... ...eğer kendisi çok girişkense... ...ancak öğrenebiliyor. Onun dışında bir mekanizması yok. Bu mekanizmanın kurulması üzerine konuşmuştuk. Ama bu tabii bayağı zor, devasa bir iş. Yani konferansın kendisinden daha büyük bir iş yani açıkçası. O zaman zaten artık konferans olmaktan... ...çık mezun olması da demek bu. Evet. Yani o zaman konferans yönetiler konferansı camiasının pardon eğitimler camiasının bir etkinliği olacak. Hatta büyük ihtimalle birden çok etkinliğin biri olacak. Ve hani bence gitmesi gereken yerde de öğretmenlerle, öğretmenlerin katılımcı ve işin sahibi olduğu bir noktada bunu yapıyor olmamız lazım. Hani bizim daha ziyade kolaylaştırıcı bir rol oynayıp içerikle ilgili ya da buna benzer konulara daha fazla öğretmenler ve de hani öğretmenlerle çalışan eğitimcilerin ...dahil olmasını umuyoruz. Programın sonuna geldik. Kapatırken bir bilgi vereyim. Aslında biraz böyle anekdot gibi bir bilgi. Aslında senin için eğitim politikacısı. <gülüyor> yani bunu biraz böyle egzecere ederek söylüyorum. Eğitim politikaları üzerine bir uzmanla konuştuk. Çok bilinen bir meslek dalı değil. Böyle bir meslek mi varmış diye düşünebileceğimiz bir şey. Ama galiba en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi. Sadece bilinmesi değil, sayısının artmasına da çok ihtiyacımız var. Daha fazla iyi örnek görelim. ...daha fazla eğitim politikası üzerine daha fazla konuşalım... ...bunun üzerine daha çok konuşacak insanlar görelim istiyoruz bundan sonra. Batuhan da Güldü bugünkü konuğumuz, teşekkür ederiz Batuhan. Ben teşekkür ederim. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi Tuzla yerleşkesinde yapılıyor... Oraya giden, eğitimle ilgilenen, cami, eğitim camiasının içinde hisseden herkes... ...öncelikle öğretmenler olmak üzere bu konferansı orada izleyebilirler. Konferans ücretleri 45-90 ve 90 lira olarak belirlenmiş durumda. Şu an 1200 kişilik falan bir katılımla yapılacak bu konferans. Ve 90'a yakında iyi örnek izliyor olacaksınız bu konferansta. Bitiriyoruz. Canlı yayında, yayın masamızda Feryal Kabil vardı. Ben Rauf Kösemen.